يا أيها الناس طبوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها ذوجها وبث منهما رجالا كسرا ونساء واتقوا الله الذي تسائلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقووا له قبلا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فائزا عظيما أما ve asdaq hadith hadis Allah ve hayr al-hadi hadd Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve sharr al-umur muhtetatuha ve kullu muhtetatin bid'ah ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalâletin fi'nar tumma <gülüyor> ba'd Beyne kardeşlerim bugün 16. konu 32. dersi inşallah göreceğiz Ziyar dersimizde geçen hafta müşriklerin Allah Azze ve Celle'nin bazı sıfatları hususunda şüpheler üretmeleri, yani din hususunun genelinde, dinde şüpheler ortaya atmaları ve ilahi vahyin de bunu bastırmaya, bu şüpheleri ortadan kaldırmaya devam etmesi, kuvvetle bastırması hususunda bir konuyu işlemiştik. Orada hem tarihsel nakilleri yaptık. Hem de ayet ve hadisleri zikretmiştik. Şimdi onlardan alacağımız netice nedir? Hükümler nedir? Onlar söyleyeceğiz inşallah. Birincisi, tabi söyleyeceğimiz şeylerle birlikte, geçen hafta konuyu da tekrar bir hatırlamış olacağız. İnşallah. Birincisi, Allah Azze ve Celle kardeşlerim, kendisini nasıl sıfatlamış ise, aynı şekilde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 Allah kendisinden başka ilah olmayandır o kayyumdur yani işleri idare eden, hıfz eden tutan, koruyandır diridir huvel hayyul kayyum diridir ve işleri idare edendir la tekhuzuhu la tekhuzuhu sinetum velanehu onu ne uyuklama ne de uyuma tutar onun böyle bir şeyle alakası yok Lekum ma fi ve mafil fi'l Göklerdeki ve yerdeki şeyler hepsi ona aittir. Men yaddelle yeşfa'u leh illa bi'iznihi. Onun izni olmaksızın katında kim şefaat edebilir ki? Hiç kimse. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi onun izniyle şefaat ediyor. Şefaat-u Uzma denen hadis var. Sahih-i Müslim'de ve diğer hadis kitaplarında.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 Bizim bilmediğimiz, Allah Azze ve Celle'nin kendisine, kendisine bir sürü özellikleri, bir sürü isim ve sıfatları var. Kendi katında saklamıştır. Biz hepsine gayb olarak, yani bilinmeyen olarak ne yapıyoruz? İman ediyoruz. وَسِعَا كُرْسُوا يُحْدُ سَمَيَوَاتُ وَالْعَرْضُ Onun kürsüsü, kürsüsü, gökleri ve yeri kaplamıştır. وَلَا يَعُدُهُ فُفْدُهُمَا Onları koruması, gökleri ve yeri, hıfzetmesi, koruması ona ağır gelmez. Yani onun için güç değildir. Ve huvel Ali'l-Azim O yücedir, azimdir. İşte bu ayetel kursu'da Allahu Teala dört tane sıfat zikrediyor. Hani Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarından bahsediyoruz da. Hay, diril, kayyum, idare eden, her şeyi elinde bulundurup idare eden Ali, yüce, azim, büyük. Bunlar Ali, azim,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 o hiçbir şeye benzemez. En iyi işiten, en iyi bilendir. Bu ayet kerimesi Türk Arapçasını olmasa bile Türkçesini herkesin ezberlemesi gerekir. Leysa kemisle yeşemi ve huve basir. O hiçbir şeye benzemez. O en iyi işiten, en iyi görendir. Neden? Çünkü Allah azze ve celle'nin sıfatları, isimleri hakkında birileri konuştuğu zaman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 Anahtalları onun elindedir. Götlerin ve yerin anahtalları onun elindedir. sutur rız alimen yaşa ve yaktır. Dilediğine rızkı yayar, artırır ve dilediğine, dilediği içinde kısar. Yani Allah'ın dilemesindedir. Rızkı artırıp kısmak. İnnehu <gülüyor> bi kulli şeyin alim. O her şeyi en iyi bilendi. Alim sıfatı geldi bakın. Bazı insanlar Bunlara profesör de deniliyor. Allah azze ve celle'nin alim sıfatı hakkında ileri geri konuşuyor. Yani her şeyi bilip bilemeyeceği hususunda dil uzatıyorlar konuşuyor. Allahu Teala ne diyor? İnnehu bi kulli şeyin alim. Her şeyi bilen. Kul ifadesi Arapçada an bir ifadedir. Her şeyi kapsar. Ve eee nekireye izafe ile gelmişti. Alim sıfatı ise mübalağalı gelmiştir. Her şey istisnasız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 İlim. i. Allah Azze ve Celle her şeyi yazmıştır kitabet her şeyi yazmıştır lehum mahzda yazmıştır üç her şey Allah'ın dilemesindedir o dilemeden hiçbir şey olmaz ve merteşa u ne illahi Allah Allah dilemediği sürece siz dilemezsiniz. dördüncüsü ise kardeşlerim dördüncüsü yaratma yaralık yani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 Subhanallah, İnna alillahi ve İnna ilahi raji'u. Allahu Teala'nın bundan başka bir sürü sıfatları var. Ayet ve hadis de bize anlatılıyor. Mesela Allahu Teala kendisini el sıfatıyla sıfatlıyor. Yedul lah, yedul lah'e fevqa edihiim. Allah'ın eli, onların elin üzerindedir. Bir başka surede, bu fetih suresinde, sat suresinde, Kâle ya eblis Ma menâek en tescud en tescud ey iblis iki elimle yarattığıma secde etmekten seni meneden nedir iki el kullanılıyor bakın. Estekberten kuntem minel a'lin büyüklenip kibirlendin ve yücelerden ne oldun diyor. sonrası. suresi. Bunu teyit eden bir hadis Aleyhissalatu vesselam diyor ki sahih müslim'de rivayet ediliyor hadis muksitler, yani adil olan kimseler, Rahman'ın sağ tarafında nurdan minberler üzerindedir, kıyamet günü diyor. Subhanallah. Allah onlardan eylesin. Allah adaletli davrananlardan yapsın inşallah. O nurdan minberler üzerine oturalım. Hadisin devamında hani diyor ya, Rahman'ın sağ tarafında nurdan minberler üzerindedir derken, onun diyor her ikili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 el sıfatından bahsediyor. Peki mahlukatınkine benzer mi? Haşa ve kella. Evet Allah Azze ve Celle'nin eli vardır ama ne meleklerin ne insanların ne cinlerin ne haşa ve kella hiçbir mahlukatın eline benzer. Bize böyle biz böyle dediğimizde anlattığımızda bize karşı çıkıyorlarsa hemen az önceki ayet kelimeleri söyleyeceksiniz. Neyse ise kemisliki şey vahvesam yirmasır. <gülüyor>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 Mesela yüz sıfatı var. Bir sürü sıfatlar var da birkaç tanesini inşallah zikredeceğiz. Kullü men aleyha fen Rahman suresinde her şey, onun yani yeryüzünün üzerindeki her şey yok olucudur. Ve evgâ vechu rabbik -celal ve ikram. Ancak celal ve ikram sahibi Rabbinin yüzü baki kalacaktır. Allah Azze ve yüzü var. Ama hiçbir mahlukatın yüzü beğenmiyor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 Bu hadisin başı başını söyleyeyim. Efşü's selam ve et'minu't taama ve sılır Selamı yayın. Selamı yayın. Yemeği yedirin. Sıraya rahım yapın. Hadis hatırladığım kadarıyla bu lafızlarda ve insanlar uyurken namaz kılın. Edhilu'l cennete. Tedhilu'l cennete bis Yani cennete selametle girin diyor. Çok kıymetli vakitler. Allah-u Teala değerlendirmeyi nasildirsin? Bize ve sizde. Allah-u Teala buradan e, nuzul sıfatında e, kendisi bizzatihi e, nuzdetti anlatılıyor. Yani geliş, e, iniş daha doğrusu iniş, iniş sıfatından bahsediliyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin indiği. Ama nasıl iniş? Bu hususta hemen şunu da parantez açarak söyleyeyim: İnan evine temyeyen rahmetullah aleyhin. Bu nüzül sıfatını, in sıfatını, ünüs sıfatını minberden kendisi aşağı inerek işte Allah böyle iner diye tefsir ettiğini söylemeleri bir iftiradır. Bu bir iftiradır İbn Teymiyye rahmetullahi aleyh. Böyle bir şey söylememiştir İbn Teymiyye. Hem İbn Teymiyye "Leys ekemiz lihu şeyun ve huves semi'ul basir" ayetel bilecek. Yani o hiçbir şeye benzemez. O en erişten bilendir ait kerimesini bilecek. Hem de mahlukat'a benzeterek, benzeterek böyle bir açıklama yapıyor. Subhanallah. Onun inişi hiçbir şeye benzemez. Allah'ın geliş sıfatı var. Hiç kimsenin gelişine benzemez. Hiçbir mahlukatınkine benzemez. Burada kardeşlerim motomot kayba iman mı? Olduğu gibi iman etmemiz gerekiyor. Bildirmemiş Allahu Teala.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 bizatihi zatının gelmesini emrinin gelişiyle tevil ediyorlar. Onun inişini başka bir şeyle tevil ediyorlar. Bir sürü teviller ve yorumlar var bu hususta. Ama ehl-i sünnet vel cemaat ehl-i sünnet vel cemaat yani kim bunlar? Ee, sahabe tabi'in, tebe tabi'in ve bunlara tabi olanlar. Olduğu gibi kabul ediyor. Hiçbir değişiklik, hiçbir tahrif yapmadan ama hiçbir şeye de benzetmeksiz. Evet. Allah Teala'nın gazaplanması hususundaysa biliyorsunuz yine Müslim'de bir hadis var şefaat hadisi. Bunda insanlar artık beklemekten kurtulmak için hesap görmek ve beklemekten kurtulmak için peygamberlere gidiyorlar. Yani Allah azze ve celle'ye yalvarıp aracılık etmesi için, şefaatçilik etmesi için hepsi de hepsi de nefsin nefsin diyor bir sonraki peygambere gönderiyor.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 İşte bundan dolayı alimler diyorlar ki onun her iki eli e, sağdır. Yani onun ellerinde e, elinde bir e, mahlukatın elinde olduğu gibi eksiklik, noksanlık yoktur, zayıflık söz konusu değildir. Evet. Güç, güç ve kuvvet bakımından aynıdır. Her iki eli de sağdır derken noksanlardan münezzehtir şeklinde anlayacağım. Ama nasıl? Nasıl bir el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 Pas parlak pas parlaktır ve onlar Rablerine bakanlardır. Allah Rabbimize bakmayı o şerefi bize nasip etsin inşallah. Allah. Ama kafirler göremeyecekler. Allah Azze ve Celle'yi göremeyecek. Onlar onlara karşı Allah Azze ve Celle kendisini göstermeyecek. Evet.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 Safa sağlam kalıyor. O ayetlerden bir tanesi. Çok bu hususta ayet var da. Hicr suresindeki ayetler. وَقَالُوا ya اَيُّهَا الَّذ۪ي نُزْلَ عَلَيْهِ <ذِكّ> Dediler ki, ey kendisine Kur'an'ın indiği kimse. إِنَّكَ mecnun. Sen mecnunsun yani delisin. لَمَا تَعْتِنَا بِالْمَلَائِكَةِ Sen bize melekleri getirsen ya. اِنْ كُنْتَ مِنَ السَّعْدِقِينَ اَا e, doğrulardan isen. وَمَا نُنَز Memano nزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين biz melekleri ancak hak ile getiririz o zaman onlara mühlet de verilmezdi. Azabın geldi Allah halen azap kastediliyor. İnna nahnu nazzalna zikre ve inna lehu lahafizun. Muhakkak bu zikri yani bu Kur'an'ı biz indirdik. Elbette onun koruyucusu bizim diyor. Ve laqad ersenna min fi ilk ümmetler içerisinde elbette yemin olsun ki biz peygamber gönderdik bak teselliye bak hem müminlere hem aleyhissalatu vesselam'a e. yemin olsun ki biz önceki e ümmetler içerisinde peygamberler gönderdik ve mâ ye'tihim rasulin illâ bihi yestehzi'un hiçbir rasul gelmiş olmasın ki mutlaka onu yalanladılar yani her gelen peygamberi yalanlıyorlar subhanallah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 ona iman etmezler işte evvelkilerin sünnetleri böyle geçmiştir yani evvelkiler nasıl yapıyorsa onlar da böyle yapıyorlar bu husus aleyhissalatu vesselam diyor ki müslümün rivayet ettiği bir hadiste hiçbir yahudi veya hristiyan beni işitir sonra da bana iman etmeden ölürse ancak o ateş ehlilebilir şimdi burada bir reddiye daha var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 O memniyeti gayr-ı İslam dinine falan yok bilinir منه ve o fil Kim İslam'dan gayri din ararsa o ondan kabul edilmeyecek ve ahirette de hüsranı uğrayanlardan olacaktır. Bu ha, bu ayetin müstahı yani bir şahidi doğrulayıcısı da işte bu hadis. Yahudilerden, Hristiyanlardan bir kişi beni işitir ve iman etmezse ateş şeklinden. Subhanallah. Bunlar karşısında getirdikleri ayet ise iki tane Bakara ve Maide suresindeki ayetlerdir. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا İman edenler, Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiler, yani ehli kitabın eski kimseleri ama sonradan yıldıza tepanlar diye isimlendirilir bu. Bunlardan men billahi ahiri, ve salihan. Allah'a ahiret gününe iman eden ve salih amel işleyen kimseler bunlardan fekhanfun Onlara korku yoktur onlar üzülmeyeceklerdir diyor. Bu ayetleri iki tane bu ayetten benzer ayetten bunları delil getiriyor. Oysaki bu ayet müfessirleri e, söylediğine göre az önce söylediğim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 ne kadar önemli olduğuna işaret eden bir ayette Nisa suresinde. Bakın ne diyor orada? فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنُهُمْ Aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem tayin edinceye kadar ثُمَّ لَا fi فِي أَنْفِسُهُمْ حَرَجَمْ مِنْ ve senin hüküm verdiğin şeylerde hiçbir kalplerinde, işlerinde bir sıkıntı duymayıncaya kadar ve yüsellemü teslima, tam bir teslim oluncaya kadar sana iman etmiş olmazlar diyor. Gerçi, şey, gerçek manada iman etmiş olmazlar Yani aralarında çıkan hükümlerde Resulullah aleyhissalatü hakem tayin edilecek. Ve veri, onun verdiği hükümde hiçbir katte sıkıntı olmayacak. İtaat edilecek. Ve tam bir teslimiyette teslimiyet, teslimiyet gösterilecek. Subhanallah. Yani Allah Azze ve Celle Allah Azze ve Celle Resule itaati kendisine itaate bağlı Men yuti'ir Resule Fakat ete Allah Kim Resule itaat ederse Allah'a itaat etmiştir yani Bundan daha açık bir şey var mi? Bunun karşısında Hangi din, hangi peygamber Hangi peygamber Kabul edilebilir? Evet Biz bütün peygamberleri Bütün peygamberleri seviyoruz bizim dinimizin, inancımızın gereği olarak onlara iman ediyoruz. Ama onların dinleri, onların kitapları son bulmuştur bizim Peygamberimizin gelişiyle. Bir başka ayet kerime فَلْيَحْزَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُسَيْبَهُمْ فِتْنَةٌ نَوْيُسُمْ Onun emrine muhalefet edenler, karşı çıkanlar, inatlaşanlar, Peygamberin emrine Kendilerine bir musibetin gelmesinden sakınsınlar. Ve elin bir azabın kendilerinin başına gelmesinden sakınsınlar. La ilahe illallah. Çok açık yani. Evet. İkincisi buydu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetine iman. Üçüncüsü kardeşlerim, Geçen haftada bahsettiğimiz gibi, Geçen derste de bahsettiğimiz gibi, O dönemde, Mekke döneminde,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 ayet gelinceye kadar. Sadece önce önceki kitaplardan gelen bazı şeyler biliniyor. Onun dışında birçok şey bilinmiyor. Geçen hafta söylediğimiz gibi onlar geliyorlar aleyhissalatü vesselam'ı dinliyorlar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın haberi yok. Sonradan haber verilmiyor. قُلْ <gülüyor> اُوْحِي اِلَيَّ اَنَّ حُسَّمَعْنَ اَحْتَرَانَ مِنَّ De ki cinlerden bir grubun beni dinlediğine haber verdi. Kur'an'ı dinlediği haber verildi diyoruz. Sübhanallah. Şimdi onlar diyorlar ki o cin suresinde وَاَنَّهُ تَعَلَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَزَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدَنَ Rabbimizin şanı, onun e, sultanı, kudreti, onun şanı çok yücedir. مَتَّخَزَ صَاحِبَةً O hiçbir çocuk, şey, hiçbir eş edinmemiştir ve hiçbir çocuk da edinmemiştir. Diyor. Evet. Cinler yani Kur'an'ı dinleyince öğreniyorlar bunun.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 bu habersiz Kur'an'ı dinledikten sonra Ukas Pana yerinde gidiyorlar haber veriyorlar sonra aradan zaman geçiyor artık cinlerden bir grup geliyor aleyhissalatü vesselam'ı götürüyorlar kendilerine e, nasihat etmesi için bu bu hadis neyi gösteriyor bize aleyhissalatü vesselam'ın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in onların da elçisi onların da peygamberi olduğunu onların da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 Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cinlere de gelmiştir. Min kum ifadesi hem cinleri hem de insanları kapsar. Min harfi celi ise min-i baziyedir. bir kısım ifade eder. Kum hem cinleri ve insanları e, cinleri ve insanları kapsar. Yani cin ve insanların içerisinden bir peygamber. O da Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Arapça grammer yönüyle ve deliller yönüyle çok sakat bir sözdür. İnna lillahi ve inna ilahi raciun.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 Muhsinleri olduğu gibi, iyilik edenler olduğu gibi onlarda da var. Onlarda da facirler, zinakanlar, kafirler, mecusurlar, ateşe tapanlar, müşrikler var. Ve künnâ dûne bunun dışında, yani salih olmayan kimseler de vardır. Ve künnâ tarâika gıdada, bizler böyle parça parça ayrı ayrı yollara yolları tutmuştuk diyorlar. Önceden öyledir, İslam geldikten sonra da iman edenler var, etmeyenler var.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 cinleri insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattın. Yaradılış gayesi her iki mahlukat içinde aynı. Onlardan istifade etme söz konusu değildir. Onla insanlardan yani böyle ilişkide bulunduğu yardımlaştığı kimsenin ancak ve ancak imanını tevhidini çalarla. Onun yerine batıl sözleri, şeytani şeyleri koyarlar. Tevhidin yerine batılı koyanlar kardeşler. O ya o insanda sihirbaz, kahin olan kimseler de zannederler ki doğru yapıyorlar. Zannederler ki kendileri hak yol üzere. Sübhanallah. Bırakın bu cinlerle irt irtibata geçmeyi direkt olarak cinlerle irtibatte olan kahin ve sihirbazlara gitmek bile çok tehlikelidir. Aha hadis. işte burada. Diyor ki aleyhissalatü vesselam men ete arrafen ev kahine fesaddaqa bihi bima yakul kim falcıya, kahine kahin kim? Yıldız bilimcisi. Arraf kim? Fal okuyan, böyle cinlerle, şeytanlarla ilişkide olan insanlar. Onlardan kuya bilgi alan, almaya çalışan insanlar. Çoğu, bunların çoğu böyle çoğu da vehimlerine göre hareket ediyor. Kim bunları söylediğini doğrularsa fakat kefer bi Muhammed, Muhammed, Muhammed. Muhammed'e indirilen indirileni inkar etmiştir diyor. Subhanallah. Bir başka hadiste kim bunlara giderse, yani kim bir falcıya gider bir şey sorarsa 40 gün namazı kabul olmaz. Allahu ekber. Basit görmemekler. Yani şu eskiden yaşlı insanların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 Kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse biz ona bir yakın karin yani yakın musallat ederiz. Süper Bu şeytan işte. <gülüyor> Fahu alehu karin. O onun yakınıdır diyor. <gülüyor> Innehum leysudunahum anis sebil. -i. Onlar o şeytanlar, o yakın dostlar, o insanları doğru yoldan Allah'ın yoldan uzaklaştırırlar. <gülüyor> Vayse bu ne? Innehum ve zannedediler ki kendileri doğru yolda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 ve kendi aralarında merhametlidir diyorlar. Allah Azze ve Celle onlara bahsediliyor orada. O sahabelerin o sahabelerin konumlarını, kardeşliklerini anlatıyor. Hem Tevrat'ta hem de İncil'de anlatıldığı söyleniyor. O ayet ona işaret ediyor. Fetih suresinin sonları. Subhanallah. Gerçek kardeşlik yani. Evet onlarda fikir ayrılığı vardı, görüş ayrılığı vardı. Hangi konularda? Bazı fıkıh konularında Ondan sonra bazı basit konularda, dünya görüşlerinde ama kardeşlikten hiçbir zaman taviz vermiyorlar. Buradaki ayrılık, iman ayrılığı, iman usullerindeki itirat usullerindeki ayrılık kastedilmiyor kardeşlerim. Onda bir ayrılık yoktu zaten. Ama basit mevzularda e, görüş farklılıkları, karakter, mizaç farklılıkları olmasına rağmen hakiki kardeşliği gerçekleştirmişlerdir. Allah bize de nasip etsin Aha. inşallah. <gülüyor>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 Müşrikler de Farisilerden yana oluyor. Seviniyorlar. Sonra da ayetler gel geliyor. Ee, birkaç sene içerisinde Rumluların galip geleceğini haber veriyor. Ve öyle de oluyor. Ebubekir radıyallahu anh bu müşriklerle bahse giriyor ve neticede ee, Allah Azze ve Celle'nin ee, sözü ve ee, Ebubekir'in sözü doğrulanmış oluyor. Bunun neticesinde de ne oluyor? Birçok müsl insan Müslüman oluyor. Yani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 Rahmanik Allahme la ilahe